annebat dersi lügati el-arabiyye arapça lügat dersi demek arapça lügat dersi li gayr biha konuşmayı bilmeyenler için şu kitabı kısaca tanıtayım bu kitap Medine'de hazırlık döneminde okutuluyor yabancılar için Dört ee, kitaptan oluşuyor gerçi aslı bunun 3 kitap sonradan 3'ü 2'ye bölmüşler Dört kitaptan oluşuyor Bunu iki sene de okutuyorlar, hazırlık döneminde. İki sene de bitiyorlar bu döçlü. Bunun tabii yanı sıra farklı kitaplar okutuyorlar. Ama bu iki sene program içinde bu kitap asıldır yani Arapçada. Bunu bitirsiyorlar. Bunu yazan burada yazmıyor da ismi Doktor Abdul diye biri. Aslı Pakistanlı olacak ya, Hindistanlı ya Pakistanlı olacak galiba. Yedi dil biliyor. Tıp tıp şeydir profesörüdür veya doktorudur. Almanca'dan okumuştur da. Dili iyidir yani. E kendisi de hala şu an şeyde Suudi'de yaşıyor. Riyad'ta olması lazım Yemen'de. E, dediğim gibi bu kitabın usulünde pratik üzerine aslında. Pratik hani böyle konuşma üzerine. Tabi içinde e, gramerde değilmiş, tarih boyunca da değilmiş yani. Ama aslında pratik üzerine. Neden pratik üzerine? Çünkü zaten yabancılar okuyorlar bunu. Bir iki sene. E, yabancılar da ne yapması lazım? Konuşmayı öğrenmesi lazım yani. Hocayı almak için o yüzden. Onu yapmışlar. Biz inşallah buna başlayalım. İlk dersten. Direkt önce dersin konusu. Şimdi diyor ki dersul evvel" birinci ders. "eders ders evvel" birinci ders. Her dersin özel bir konusu var. Yani müellif ona dersleri ona göre ayarlamış. Bir şey Bir konu üzerine özellikle yoğunlaşmış o derste. Yani bir konuyu esas almış. Buradaki e, konu da ilk dersi Hazar mevzusu. Hazar. Haza. Bu. Bu demek. Türkçe karşılığı bu. Şimdi bu, buna e, isim u işaret diyorlar Araplar. Yani harptan da ism-u işaret. Yani işaret ismi demek. Bir şeye işaret ederek ederken kullanılan bir isim. Şimdi biliyorsun Arapça'da kelimeler üç ayrılır. Ya isimdir, ya fiildir, ya da harftir. Evet. Mesela Türkçe'de olduğu gibi Ahmet bir isimdir, kitap bir isimdir, kalem bir isimdir. İşte geldi, gitti... Sevdi vesaire. Bunlar da fiil. Evet. A, B, C, D, E. Bunlar da harf. Arapçada da böyle. Şimdi bakıyoruz bu bir harf mi? Değil. Evet. Peki bir fiil mi? Değil. Geriye ne kaldı? İsim. O yüzden diyorlar ki isim. İşaret. işaret ismi. Hani işaret ediyorsun. Bu. Evet. Bu diye. O yüzden buna işaret ismi diyorlar. İlk dersimiz işaret ismi. Her. Evet. Türkçe karşılığı bu demek. Şimdi kitap burada ne yapmış? Yakın, evet, yakını verirken şey. işaret şartı şey. onun işte zariteye geldiği zaman Hı -hı. nispetleyeceğiz birbiriyle. Hı -hı. Şimdi bu kısaca yine söyleyecek olursak yakındakileri asla yakındakileri işaret etmek için. Daha çok yakındakileri işaret etmek için kullanılır. Anladın Hı -hı. mı ki bu? Şimdi burada ne yapmış? Ee, bir sürü cümle kurmuş. Her cümlenin başına her zayı vermiş. Onun dışında yeni bir kelime vermiş her zayıfın yanında resmiyle birlikte. Ee, ona değineceğiz şimdi. Şimdi eee ilk kelime, ilk cümle okuyalım herhalde. Haza beytun. Duralım burada. Haraza beytun. Beytun. beytun. Zaten bakıyoruz. Eee bu ev. Evet. Şimdi beytun ev demek. Ezberlemiş miyiz Rancur beytunu? Beytun ev demek. Şimdi biz ama Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman ne diyoruz? Bu evdir diyoruz. Evet. Dırdır manasını veren bu. Dırdır manasını veren bu. İşte, heh, işte bu. Dırdır manasını veren bu evdir yani. Böyle bilelim o yüzden. E, bu ev veya bu mescid diye e, kurmayalım. Evet. Zaten Türkçe, Türkçe şey yapısında da bu eksik. Tabii. Mesela sanki bu ev eksik. Bu evet. evdirdir aslında. Çünkü bu ev uzundur diye tamamlayabilirsin. Ama bu evdir dedim mi cümle biter yani. Hı. O yüzden öyle tercüme ederim. Evet okuyalım inşallah artık. Sonra öyle okuyalım. Arkadaşlar bir tane okusun tercüme etsin. Haza Bu cami. Bu mescid. mescid. Bak, mescidtir. Tir. Tir. Ha, onu unutmayacağız. Ha. Haza babun. Bu kapıdır. Haza kitabun. Bu kitaptır. Haza kalemun. Bu kalemdir. Haza miftahun. Bu anahtardır. Haza mektabun. Bu masadır. Haza serilun. <miftahun> bu yataktır. Haza kusiyun. <miftahun> bu sandalyedir. Orada şedde yapmış mu kusiyunu? Beraber He, Beraber Şimdi orada shedde işareti var ya. Y'deki, sondaki harf şöyle ya. Bu şeddelidir sonra. <miftaf> da <atmamış miftaf> Evet. Yeni çıkan kitaplarda da yeni baskılarında da yapmış işte Tam buraya kadar anladık bir sorun yok. Anladım. Şimdi e, her takviye olarak ya takviyeden kastım şu. Yani yeni bir konu veriyor her yine yine defetmiyor devam tamam. ediyor her ama ekstra bir şey veriyor her ile beraber. O da ma soru edatı. Soru edatı. Türkçe karşılığı ne? Ne? Şimdi herde bu bu nedir? Türk. Bu diri de şey veriyor işte bu haber ya cümle yapsın haberdir dir olur zaten. Bir şeyden haber verdiğin zaman o dirdirdir dır, her zaman. Yani küllü dirdir haberdir demişler. Her dırdır, haberdir harçada küllü dirdir haberdir. Evet. Evet. Bu, bu... Kaydayım, bak mi? ben Arapça'da her zaman şunu söylüyorum bu komik bir tane kayda vardır Arapça'da onu anlayan Arapça'yı bitirir Külüdürdür haberdir onu bil Arapça biter ha, bakmıyorum onu bil Fıket yani Arapça biter yani başka bir şey yok Arapça'da bütün hepsi müftede haberle döner evet. çünkü bakacağım müftede haberin dışındakiler fiil fail cümlesidir bitecek olabilir Cümle şimdi bundan ibaretler evet. bunu yeter ki kavrayalım mahalde evet. bu nedir Okuyalım şimdi. Mana verelim. Şimdi burada zaten sorulu cevaplı yazmış. Soru yok ya cevabı yine okusun. Yeni evet. soruysa yeni şey. Evet. Ben başlayayım. Ha, başlayayım. Bu nedir? Evet. Bu evdir. Evet. Bu evdir dedi değil mi? Evet. Şimdi devam edelim. Devam tamam, değil mi? He o, o satırı tamam. bilir. E haza Bu ev midir? Evet. Ne Evet. Haza bir tut. Bu evde. Haza E? Haza. -ha Bey. E -ha -be Şimdi biz ne dedik? Bu ma ilek soru edatı, değil mi? Evet. Soru edatı. Evet. Şimdi buradaki eril hemze bu da soru edatı. Şimdi bu ne demekti? Bu da mı manası verir. soru da. Yani diyorsun ki bu F mi? Bu kitap mı? Gibi. Bunun imanasını verir soru alatı. Yani normal cümleyi, normal cümleyi soruya çevirir. Mumi şeklinde. Bir de şimdi şeyde dikkat edelim her zaman. Okurken eğer soruysa ses tonlu soru yapalım. Evet. Mesela diyoruz ki. E Sen bir şey anlatıyorsun gibi. Olmaz. Tak. E, Heza Beytun, cevap diyor Naam, Heza Beytun, böyle Hı. Mesela diyor şimdi, Naam diyor, dikkat edin Orada virgül koymuştur, çünkü mutlaka dur. Neden böyle bir dur diye, ses sonu ona göre Ayarla ki, Hı. çünkü ileride Arapça konuştuğun zaman, sen çok hızlı bile konuşsan Mutlaka oraları Vurgulayarak konuşacaksın, hiç farkına varmadan O zaman senin kastın daha yanlış Çünkü genelde Araplar Hiçbir zaman bu seri edatlarını Kullanmazlar yani, Heza Beytun Derler sana, soru sorarlarken Ses sonu ile, Heza Beytun Böyle sorarlar. Tamam. O yüzden onlara e, onları rica ederim yani. Mesela e haza beyton. Naam, haza beyton gibi. Evet, evet böyle. Evet. Naam da de evet demek biliyorsunuz onu. Biliyor tamam, biliyorum Tamam devam biliyorum. edelim. Alttaki yer. Ma -haza. Bak e, bir de e, sorulara baktığınız zaman karşılarındaki resimlere bakın. Çünkü karşılarındaki resmi soruyor. Bazen yanıltıcı sorular soruyor. Evet. Ma -haza. bu nedir? Haza kaminson. I jemle jest. Czternaście. Eha, to sieriorun. To jatek jest? La, Hayır. Eha, <gülüyor> to Bu To hmm. La, de hayır demek. Onu da biliyorsun. Hmm. Bilmediğin wiesz? falan varsa sor yani. Nie wiesz? <gülüyor> hmm. hmm. E wiesz? miftahun. Bu anahtar mıdır? Hmm. La. wiesz? kalemun. Hmm. Hayır, Bu nedir? Ve Bu yıldızdır. Necmu yıldız. Türkçede var biz ne diyoruz? Necmet Onun aslı Necmuddin'dir. Hı hı. Dinin yıldızı demek yani. Necmuddin'dir onlar. Katalamışlar diyorsun. Şimdi benim Eyüp'ün, Eyüp'ü Eyüp biliyorsunuz. Eyüp'ün Eyüp bak, babasının bunlar e, erkek kardeşler beş tane miydi? Bak, beşti erkek kardeş. İsimleri, babası Diyaddin. Amcaları şimdi Hayrettin, Nafsettin, Selahattin, Fahrettin. Böyle beş kardeş. Şimdi bak, geçen onların hepsine söyledim şimdi isimlerinizin manası bu. Şaşırdılar, o kadar sevindiler. Hiçbiri bilmiyor yıllar bu. Dedim ki, bak, senin dedim mesela en ufaktan başlayalım Fahrettin aslı Fahruddin'dir. Yani hmm. dinin e, böyle fahri şeyi, yani böyle büyüğü, böyle e, değeri gibi. Ha, tabii Fahruddin. Ha, e, hayrettin dedim, hayret dindir, dinin hayırlısı. Selattin selahuddindir, dinin salahı, ferahı, kutsuluşı. E, Nasrettin nasruddindir, dinin yardımcısı. Sen baban da diyyattin, diyya diyyauddin, dinin aydınlığı, şuyu demek. Şaşırdılar çok seninle yani, <gülüyor> Ama onun anaları babaları neden koymuş onu, biliyor musunuz? Din bizim Kürtçede deli demek. Eskiden bir adet varmış. Eğer sen oğlunun sonun içine deli koyarsan ileride çok zeki akıllı oluyormuş. O bir cahiliyeden kalmamış şey. Var, <gülüyor> Allah Allah ya. Seri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şekilde koymuşlar ya. Seri şekilde koymuşlar. Evet. <gülüyor> Devam edelim inşallah. Temrin. Temrin alıştırma evet. demek. Alıştırmalar. <gülüyor> Şimdi burada e, ne izlemiş e, müellif? Aslında bana da bir kitap lazım ya. Benim kitabımı bulmam lazım. Ben, ben evde bulamadım da. Onu ben bulayım inşallah. Hatta bu arada şu yukarı bakayım. Olabilir mi burada? Atıyoruz buraları. Yok burada. Şimdi burada e, Temrin demiş. Merhaza mı yazmış? Yani Merhaza. Şimdi e, bir soru sormuş. Karşısına bir boşluk bırakmış. Karşısına boşluk bırakmış. Hani sanki o boşluğa yaz gibi. E, resim vermiş. Aslında merhazadan e, kastı karşıdaki resmin ne olduğunu sormak. Şimdi biz e, soruyu soralım. Türkçe'ye çevirelim. Sonra resme bakıp Arapça cevabını verelim. Onu da tercüme edelim. Evet. Sıraya. <gülüyor> Sen başlayın, başlayın. Sen başlayın. Sıraya Hı. göre. Sen de çünkü en son şey yapalım. <gülüyor> Bu nedir? <gülüyor> Bu anahtarıdır. <Evet. gülüyor> Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Ma hada? Bu nedir? Haza kalemun. Bu kalemdir. Ma hada? Bu nedir? Haza babun. Kapıdır. Ma hada? Bu nedir? Haza beytun. Bu evdir. Ma hada? Bu nedir? Haza kursiyun. Bu sandalyedir. Şimdi burada aynı soru yapmış. Sadece e, şey aynı soru diyorum. Eee İkinci soru öğrendiğimiz soru elatı var ya. Evet. Onunla mı sen her soru Kimde kaldı İtensun? Ben de kaldı. Temrin, alıştırma, alıştırmalar. Eha da Beytun, bu ev midir? Hmm. La. Hayır. Eha da Mescidun. Bu, mescid bir camidir. Bir de ne amle dâliye cevap verin. Eha da, eha da Miftahun, bu, bu anahtar hmm. mıdır? Nie, nie ma kalemu. bu ma kalemu. Nie bu kalemu. Nie ma kalemu. bu ma kalemu. Nie ma kalemu. Nie ma kalemu. Evet. bu Yeni diyor, değil mi? Evet. Şimdi ikra oku ve yaz evet. İkra ve tutup Aslında onun aslı uktuptur Ve ile geçiş yapıyoruz evet. İkra ve oku ve yaz Şimdi Bu dersin amacı ne? Bakın bütün cümleleri Önceden geçmiş cümleler. Niçin vermiş onu? Orada Dikkat edin vermiş evet. Olsun olsun Hareke koymamış. Evet. Hareket koymamış Diğerleri hareketi. Onu alışın diye Şimdi bunu rahatça okuyabileceksiniz belki hepsini. O zaman ne no, no oluyor? Bakın hareketsiz okumaya başlıyoruz bile yani dikkatli mesela. Onun onu e, o şuuru vermeye çalışıyor aslında. O havaya estiriyor. Evet, güzel de yapmış. Okuyor musun Suray'la? Tercümeye gerek yok. Direkt okuyalım. Haza mektebim. Suray'la. Haza mescidun. Haza kalemun. Haza ma, hada? Haza e haza da, haza Ma haza? Haza kursiun A haza beytun? haza mesjidun Ma haza? Haza niftahun Bitti mi? Bitti Altta ne diyor? Men haza, Men haza? Yeni bir Şimdi dikkat edin, ee, ilk soru edatımız ne ibre? Men, Sonra kitap şimdi men harca'yı veriyor. Men Şimdi dedik ki bu men soru edatı ne demek? Men de soru edatı kim demek? Aralarındaki fark akıllı akıllıdır için kullanılır. Yani cansızlar için cansızlar için ve akılsız kabul edilen varlıklar için işte hayvanlar vesaire. Ma ile sorulur. Evet. Yani kalemi gösterdiğin zaman ma dersin. Köpeği gösterdiğin zaman ma dersin. Ama bir insanın öğretmeni vesaire doktoru değil mi, bir dilenci kim olursa olsun ben dersin. Bu çok önemli. Neden E Kur'an'ı okuduğun zaman Allah bazen hitap ediyor. Atabiliyor mu? Kitab şey canlı mı cansız? Mesela diyor ki, işte onların taptıkları şöyledir, e, putlar da katledir, canlar da katledir. E, bu, bu türlü kalinelerden anlaşılıyor zaten. Sen aslında İsmek'te öğretmenin yapabiliyorsun. Değil mi? Ya, İsmek'te de öyle. Çok bir araç yok ki yapılır oradan. Isim. Tamam mı? Merhalde ve merhalde. Kim? Sorusunu soruyor. Ya bundan sorunun soru işareti. Yani bu kim? Ee, mesela <gülüyor> iki şeyi karşılaştırsın. Bir canlı bir cansız. Dersin ki, ma-haza ve men-haza. Bu kadar. Yani. Evet, okuyorum. Men-haza. Haza. Tabi bu. Şimdi önce cümleyi, ilk soru cümlesini kurdum mu Türkçe'ye çevirelim. Sonra ikinci soruyu mercedes. Cevabı bu. da. Evet. Bu kimdir? Herza bu, bu doktordur. Tabii zaten tüm şeyleri kullanıyoruz, değil mi? Tabii. Evet tabii. Tabi. Evet. Evet. Men hada, Bu kimdir? Herde Bu çocuktur ama şey. Çocuk. Çocuk. Yani veledi de biz kullanıyoruz üstüne. Evet, evet. Men hada, Bu kimdir? Herde. Talibon, uzaklarda tamam. bu. Hı -hı. Bu öğrencidir. Hale evet. de yakın konuza talep ediyoruz yani. Evet. Oradan çağırıştırırız. Her evet. işte. <gülüyor> de veredim. Bu çocuk mudur? La, hayır. <gülüyor> Her de Bu adamdır. adamdır. Burada zaten resimleri vermiş orada. Evet. Beze oluyor, evet. Bazen yanıtmalı veriyor, ona göre. Kelimleri evet. Arapçada <gülüyor> konuşurken. Bu ya ya onları söylemez. Konuşma stili ayrı. Konuşmayı biz sonlarını her zaman söyleyerek okuyacağız. Çünkü bizim asıl amacımız Bilmiyorum. gramerle beraber pratik. İkisini yürütmek. Evet. Sen onu nasıl yaparsın? Sonra zaten milletin nasıl konuştuğunu görürsün gittiğin zaman. bir haftada bu yerine gelir. Zaten. Sonra kaset dinlerken vesaire bilirsin lazım, nasıl konuşsun. Biz şimdi uygulama yaptığımız için mecburuz okumaya. Yani. Evet. Çünkü bilelim o adam onu T' okuyacak, T' okuyacak, T' mu okuyacak. Çünkü hepsi kalinelere göre değişiyor. Evet. Onu beyan edecek ki karşı taraf senin anlayıp anlamadığını bilesin. yani. Evet. <gülüyor> Devam edelim. Kaldığımız yerden. Ben de miydim? Bu nedir? Haza Bu nedir? Bu mesciddir. Bu evet. Ben Devam et, devam et. Menhaza. Bu kimdir? Haza, tacih O Allah'ın da bazen diyorum ben. Öyle ikiye ayırmışlar ya. Bazen tek yapmışlar. Bir talebeye o denk geliyor bazen ama o denk geliyor. O da Allah'ın fazlından yani. Daha fazla <gülüyor> Ama bu fazıl hep bana denk geliyor. Yüresiz, arttığa oldu. Tamam, bilmiyorum. <gülüyor> <tamam, çalışıyorum. gülüyor> Herra kelbun. <gülüyor> bu köpektir. Eherza evet. e, kelbun. Bu köpek midir? لا هذا قط hayır هذا حمار هذا اشك هذا حمار خي الحين هذا حمار هذا لا هذا هذا سيسان بو اشك وما هذا وَمَا هَذَا Ve bu nedir? Hı hı. Ve bu nedir? هَذَا جَمَلٌ e, Bu devedir. Deve. Şimdi cemel deve. Şimdi kadın Üstteki cümle diyor ki اَهَذَا e himar'un Bu at mıdır? Diyor evet. ki لَا هَذَا حِسَانٌ Hayır bu at, e, bu eşek midir? Hayır bu at. Sonra yeni bir soruya geçiyor. Aynı adam devam ediyor ya. وَمَا هَذَا Ve bu nedir? diye. Mesela konuşuyorsun bir adam diyorsun ki haza kitabun haza kalemun haza tahtura vesaye ve ma haza diyorsun yeni bir e, şey kalıba geçiyorsun ve ona göre araya adaptlar koyuyorsun bu mesela belagat'taki Hı. güzelliği sağlar yani. Devam edelim. Ma haza bu nedir? Haza. Dıkun. Bu e, tavuktur. Telefon. Kolayıntı yap. Harika. Harika. Dejare. Dejare. Tut. He. Men haza. Bu nedir? Haza bu bardan çıkarılmayan hava yani. Men hâze, Direkt. çıkarmamaya çalış. Y y e biraz sıkıyorsunuz tamam. Hâ? Bu kimdir? Haza Bu öğretmendir. İşte müderrisdir. öğretmen. Zaten çizmiş oraya talebelere öğretmen tahta falan çizmiş. Evet. Ehaza qamīṣun. Bu gömlek midir? La. <tölye> Haza. <well, tölye> <minsi> e <tölye> Mendil. Mendilen. Mendil on diyor. Mendil bildiğiniz. Hayır. E, evet. Yok hayır bu mendildir. Bitti mi? Evet. İkrarı. Temriğin tutup, tuttu. E, mi yapacağız? Temril mi? Temrinde. Temrinde. Tamam. Alıştırma veriyor şimdi yine. Aynı şekilde hareketli olaya. Evet. Okuyalım ne Bu nedir? Haza kalem. Bu kalemdir. Haza kalbun. Kelbun, kelbun. Haza kelbun. Ezberle şu güle Erkek dişi Öyle evet. Evet. He. Eheze, ee, bu köpek midir? Men herde, bu kimdir? Herde tabii bun. Bu doktordur. Tabii. Herde Cemel'ın. Bu devidir E herde kalbun? Cemel'ın erkek devi. Narkatın dişi devi. Öyle. E herde kalbun? Bu köpek midir? La. nie, Bu, bu, jest. nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? E, haza Ya. Bu horoz Kasabar, ona kalp on kalp kąpi. Adam też się zaskoczył, kiedy widził. Wolałoby, ale nie. Czy to jest? Czy to jest? Czy do jest? Czy to jest? Czy to jest? Czy to jest? Czy to jest? Czy to Min. Mindilun. zatmara. uzatmalı. U Mendildes. Evet. Bu U Mendildes. Evet. E U Chodziuk, Bu çocuk Mendirun. U Chodziuk, Budur. U Chodziuk, Budur. U Chodziuk, U Chodziuk, Budur. U Chodziuk, Budur. U Chodziuk, Budur. U Chodziuk, abi? Geçelim Chodziuk, Budur. yok yok. Gildi. Yeni bir derse geliyor değil mi? Tamam. Hı -hı. Onu da alalım o zaman. O dersi de alalım inşallah. Şimdi konu vermiş yine. İşte işleri konu. Ve Zerlike yeni konumuz. Şimdi bu karşılığı bu dedik. Bu da o. Şimdi normalde aslen bu yakındakiler bu da uzaktakiler için ismi işaretli Bu da ismi işaret. Zerlike de ismi işaret. Yani ikisiyle de bir şeye işaret ediyorsun. İkisi de isim fiil değil yani. İkisi de işaret ismi. İsmi işaret. Bu o. Şimdi dediğim gibi bu daha çok yakındakiler için kullanılır. Bu da uzaktakiler içindir Ancak bu meselede bir nispiilik var. Yani ne manada nispiilik Şimdi normalde bu kalem, şu an benim yanındaki kalem mesela. Bana göre örfen yakındır. Örfen yakın. Örfen bu mesafe yakındır Yani. Ben buna bu kalem'e bu diye hitap ederim. Yani bu diye belirtirim. Derim ki sadece kalemim derim. Ancak aynı kalem yerinde duruyor şimdi. Düşünün, bakın hiç oynatmıyorum. Daha yakınıma yeni bir kalem alıyorum. Şimdi bu bana göre yakın mı öndeki kalem? Bana göre yakın. Buna buna göre. Buna göre yani şu an bunu araya koydum buna göre bana uzak oldu bak uzak ismini verdim bu sefer Misli. O yüzden bu kalem olmasa derim ki her zaman kalemim derim ama böyle olursa şunu kullanmam hoş uygundur yani derim ki her zaman kalemim ve özellikle kitap düşünüyorum özellikle kitap gibi. Mesela düşün yıldız var böyle tam senin kafanın üzerinde parlak böyle dersin ki her zaman necumun diyebilirsin belki ki Ve ta ileride de bir tane yıldız var. Halbuki sana iki ne kadar uzak. Diyorsun ki özellikle e necimut. Misbidir yani. Oturduğun zaman genelde mesela o kalemi getir dediğin zaman masanın üzerinde o ka bu kalemi de getir diyebilirsin. O kalemi de. Çünkü örste hem yakındır o hem de oturduğun yere göre uzanması gereken bir şey olduğu için uzaktır. Mesela. Evet. Gibi yani. Kullanım şeklinde var. pek bir şey yok yani çok bir fark yok aslında yani ikisi de işaret, ikisi de, e, bir şey işaret etmek için kullanıyor yani kendine o... göre öfüyorlar Harbi. yani kendine göre belirttiğim bir göre evet. kullanabileceğim bir şey yani işaret bu da zeliki dikkat edin biz uzatıyoruz ama arada bu yok değil mi uzatmak için evet. ama şu şudur asıl yazılan şey evet. o yüzden zeliki zaten burada evet. okuyalım ve Zalike şu nedir o nedir yani o nedir formülü o nedir o nedir ha, o nedir <gülüyor> zâlike necum o e, yıldızdır yanda şey çok oldu Za ay bu işte haza mescidum bu eşittir <gülüyor> ve zâlike baytun Ve o evdir. Bak burada iki şeye dikkat edeceğiz. Birincisi diyor ki her zaman mescidin ilk dikkat edeceğimiz yer diyor ki her zaman mescidin yeni bir kalıp kullanıyor yine vav harfini koyuyor. Evet. Çünkü e, buradan ne anlıyoruz? Bir kere bunu tek kişi konuşuyor aynı anda. Evet. Yani e, bir, bir mecliste diyelim mesela bunu aynı kişi konuşuyor. Hı -hı. Bir oturum mecliste. Ve o yüzden araya bir vav koyuyor. Yani ayrı ayrı cümleler farklı kişilerin kullandığı cümle değil. Türkçe ve bağlacı kullanıyor. Ve bağlacı kullanıyor. Birinci dikkat edeceğimiz yer bu, O yüzden ikinci dikkat edeceğimiz yer. Şimdi yazıya göre, yazıya göre resim. Evet. Hangisi daha yakın yazıya? Mescid daha yakın. Evet. Yani yakın çizmiş. Ona ne demiş? Hazar yazı. Daha uzak çizmiş. Hazar yazı. demiş. Hazalike demiş. Onu da böyle belirtmek için biraz. Evet. Hazar hisanun. Bu attır. ve yazı. Khemarun. He. Bu da, ve o da, ve, bu yeah. o da ve o da eşehtir. Ve o da eşehtir. o da zalike kalbun. La. Zalike e zalike kalbun. Bu köpek Kelbun. Kelbun. <gülüyor> <Evet. gülüyor> evet. O. Kedidir. Ma zalike. Bu nedir? Zalike. Zalike serilun. O. Yataktır. Bir daha Mazalike. O nedir? Ha, bu nedir? Böyle mi? Kafak karıştı. Binler deri var. Tamam. Evet. <gülüyor> Zalik bir şey demiyorum. Geliklerini kaytılış. Zalik eseri Bu yataktır. O yataktır. Bak, oh, <gülüyor> Kafa <kaldırdı Yani>. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Me, me. direkt. En baştan mı? Çok en başta. En, mı? en, en başta Men herde. nazar diye başlayacağım. Men nazar. Evet. nazar. Bu kimdir? Men ve, ve. O. Ve. Ve o e, kimdir? Ve o kimdir? Şimdi adam öyle bir Şimdi vermiş ki bakıyorum, o ikisini be, yan o. yana kullanmak için. Hı hı. O yüzden karışıyor sorun değil yani. O, e, Şimdi diyor ki, ben herde, sonra yine isim işaretleri uza, ikisin aynı cümlede kullanıyor, karışıyor. Evet. evet. O yüzden, ben herde diyor. Yani Kalıb sürekli değişiyor. Ben, ben, Bu kimdir ve o kimdir? Râmeten <gülüyor> cevabı olsun. Herde, müdî, müderrisun ve zalike imamun. Kazem u bu öğretmendir evet. ve ve o ve o imamdır. Tabi evet. yakına çıkmış zaten evet. öğretmen imama, imam uzak simiş. Ne O nedir? Dalike? E, Hacerin. O taştır. Evet. hacerın taş demek. Taş. O yüzden şuradan aklınıza kadar Hacerül Esvet diyoruz Hı. ya biz, yani Hı. siyah taş. Esvet siyah demek yani o to, że serdatorzy Sevda serdatorzy. Serdatorzy są serdatorzy. Yani są serdatorzy. Yani są serdatorzy. Serdatorzy są serdatorzy. Serdatorzy są serdatorzy. Serdatorzy Mesela serdatorzy. Serdatorzy są serdatorzy. Serdatorzy Dziezabie, dziezabie, dziezabie. Hacel esvet cięcza się, słuta. Kąbele. Czyta. Czyta. Sukerun, Czyta. Czyta. Ayran mı, süt mü? Bak. Şimdi şekerse o ne olur? Süt olur. Süt olur aslında değil mi? Ama sen ayran diye öğrettin. Ne olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış mı? Şimdi tamam mı? <gülüyor> Onu beyan edeceğim zaten. <gülüyor> Şimdi süt olur değil mi? Evet. Ama da girin, hiç kimse hiç kimse süte süt leven demez. Sen Allah bakkala Allah. git bana leven ver dediğin zaman adam sana ne verir? Ayran verir. Allah Allah ya. O yüzden sen süte sadece Halit diyebilirsin. O yüzden ne diyoruz burada? Cem ediyoruz. Bak <gülüyor> Doğru. Eğer Cem eğer cem mümkünse fıkrıta kaydedir. Cem mümkünse değil mi? Cem mümkünse tercihe gidilmez. Yani bir tanesi neskedilmez. Evet. Racif merci olayı kalkar aradan. Evet. Burada da Cem mümkün diyoruz ki o zaman Leben'de iki tane ıplak vardır. Evet. İki tane kullanım şekli vardır. Hem süt denir hem ee, ayran denir. Aslıdır. Ancak evet. örte, örte ayran denir. Ben onu beyan ettim o gün yani. yani örte ayrandır. Doğru türlü. Zaten yazdırışın şey yanında. Örstelemen ayranmış. O zaman şekerle beraber zaman. geldiği zaman mesela o zaman tercüme edersin. Her kayıtlı evet. zaman Şu belki de tarafa, tarafa evet. sıcak evet. mesela sıcak denizler ha. ayran sıcak olmaz. Yani belki günümüzde kitaplarda nasıl kullanıyorlar veya nasıl asıl kaynak çocuklara bakmamız lazım. Yani ben özellikle bakımda bakmamız lazım. Sorun değil. Ancak mesela Allah Resulü Örnek vereyim ben mesela. Allah Resulü Örselem işte bu uraniyenler geliyor ya hastalar. Onlara diyor ki e, hadis metni tam nafuzlu emaruhun bi em yeşrebu min ebuvalihe ve elbalihe diyor ki onların hem idrarlarından hem de lebenlerinden içmesini emredi. Yani süt hayvanda hmm. ayran yok. Hmm. Hmm. Sonra mesela Allah arasından lebene ne diyor? Süt. Süt. Ama git suda e örtü dönmüş evet. yani. Hmm. O, zaman, o zaman lügata ayırıyorlar ya hmm. Hakikatın şerriyetini ha, ha, bu bir. Hakikatın örtüye hakikatini lügabiyye. Evet. Bu zaten AKADEMİ'de biz bunu okuyacağız çok önemli. Evet. Yani bir şer, <gülüyor> lügatın örfü yeri var iki yani bir kelimenin örfi manası var, iki lügat manası var, üç dini manası evet. Bizi asıl ilgilendiren nedir? Dini. Sırayla dini. dini. Sonra örfü. Sonra lügavi manası. Evet. Mesela örfi bizim için daha muhtaddır. Türkçede örnek vereyim mesela. Kulak asmak. Kulak kelimesini al, asmak kelimesini al, ikisini birleştir. Sen kulağa... Şimdi asmak kelimesini biliyor muyuz Türkçe'de? Evet. Biliyoruz. Kulak kelimesini biliyor muyuz? Biliyoruz. İkisini birleştir. Kulak asmak diye bir, kelim, bir e, e, cümle attık ortaya. Evet. Attık ortaya. Şimdi bu cümleyi, sen ilk müfredatlarını, tekillerini düşün. Yani bir ayrı ayrı müfredat hallerini. İşte kulak ve asmak. İkisini, ikisini bir arada kullandığın zaman ne anlıyorsun? Şeyi... Kula ya, bu söze kulak aslıyorsun evet, mesela. Ne anlıyorsun? Aldırış etliyorum. Aldırış et. Peki e, şimdi biz bunun müfretlerini biliyoruz. Ne manaya geldiğinin. Yani hiçbir zaman bu müfretlerin içinde dinleme, e, önem verme diye manalar var mı? Yok. Ama buna rağmen biz ikisini birleştirdiğimiz zaman bu manayı çıkarıyoruz. Niye çıkarıyoruz burada? İşte bunu hakikatin örfüye denir. Örfte bu şekilde kullanılmış O yüzden sen bir Türkçe kitaba baktığın zaman şimdi Bir Türkçe kitaba baktığın zaman. Bunu gördüğün zaman evet. bu ibareyi gördüğün zaman sen hangisini anlarsın? Normal örfü anlarsın değil mi? Evet. Ha, örfü anlarsın. Yani mecazi, onu <gülüyor> yüklenen manayı anlarsın Halklara ki. Halkta Mecaz var mı yok mu o ayrı mesele. Bana göre dinde mecaz yok yani. kandar sünnette mecaz yok. Ya, bana göre değil ki ben kimim de. Yok, hani, ben de ben. Benim kalbim mutmain olduğunu ben kandırıyorum. Evet. Yoksa e, ehl-i sünnete göre her ne kadar evli farklı söyleyen söylenen alimler varsa da aslen mecaz yoktur yani Kur'an'da ve sünnetten. Evet. Ona mecaz denmedi kullanılan şeyleri. Velhasıl demek istediğim örtü olarak. İşte bunu neden söyledim bu önemli. Kur'an'da ve sünnetten haftar geldiği zaman bazı kelimelerle bize bazı cümlelerle hitap ettiği zaman biz ona bakarız. Dinde özel bir yüklenen bir manası var mı Allah Resul tarafından içini doldurmuş vesaire yoksa sahabenin örfünde nasıl kullanılmış bu kelime? Ona bakar. Ona mı bakarız daha önce yoksa lugat kelimesine mi bakar? Öf. Öf daha mı yani. evet. Mesela bu fıkısta bile bir sürü yerlerde yardımcı oluyor. Neyim, Hatta diyeceğim. devenin elle, gidip, elle mi gitme dizilme mi gitme meselesinde bile bu kayda gündeme geliyor. Evet. Ee, ve önemli yani. Mesela elle gidenler diyenlerin mesela bu kaydeden getirdikleri deliller var. Önle önce gidelim. Çok güzel de bir delildir. Ha, tartışılır. Hepsi tartışılır. Evet. Örnek vermiyor mu bana allahu yok? Mecaz yok mudur yani hiçbir şekilde? Ya, yok. Ben da ha, Türkçe Türkçe mecaz yok. Dinde mi? Türkçe manasında söylediğim Arapça manasında. Ha Türkçe'de var mı mecaz, yani, mecaz var ya? Yani. Aslında ben Allah varım yani Türkçe'de mecaz yok yani diye görüyorum. Ben ona mecaz demiyorum. Yani. Mecaz çok farklı bir şey. Mecazı yanlar açılarız okursak, yani dünyadaki hiçbir dilde mecaz yok. ne yazacak. <gülüyor> i̇nşallah i̇nşallah, inşallah. Evet. Herve, herve sukkârum, Subkerun. Subkerun. Sukkârum. o kus sakatliği geçer inşallah. Vallahi bilmiyorum. İkra vektör. He. yaz. Herde herde şekerun, şekerun, ve Vesalike lebenum. bu şekerdir ve o süt ayrandır. Süt ya da ayran bir Biz nasıl ittifak ettik. Kitapta aslında biz evet. Süt diye yapalım. Ama ayran olduğunu da bilelim. Tamam. Süt çünkü dur, dur. Allah razı olsun deli getirdik. Dur. Bu ha... ikincisi başka bir kayınemiz var kitaptan. Bak şekeri koymuş yanına. Ama Araplar acayip adamlar. Ayrana da şeker koyarlar. Gerçi ayrana Allah şeker Allah koymak Allah. çok bir şey değil. Kötü bir şey değil belki. Hani koyulur yine pilava bile şeker koyuyorlar. Yani. Allah ın, Allah ın. Aslında bu çok yani ben hiç ben çok şaşırıyorum ama hiç şaşırmaya gerek yok yani. Mesela neden? <gülüyor> <gülüyor> bak mesela şey şimdi sen bak mesela sen Çi, e, tutuyorsun kürt böreği alıyorsun şeker Tabii. batırıyorsun yani hamura şeker batırıyorsun hani ekmek yarım ekmek arası şeker Tabii, yemek küvet ben, yani, şey ben ilk gittiğimde şaşırıyordum pilavı yerler yerlerdi midem bulunurdu mesela Hı -hı. ilk gittiğimde ama şimdi bunları tecrübe ettiğin zaman anlıyorsun adam diyor yani sen de çiğ köfte elle yiyorsun diyorsun kültür yani, onlar da bir kültür adam falan. sana diyor ki yani ha, sen bu sefer bunu cedelleşmeye götürürsün istersen ya işte çiğ köfte elle ne olacak ki Ya adamın da sorusu aynı sorudur. Ben yesen ne olacaktım? Ya diyorsun ki seninkisi yağlı. Ya adam diyor sen hiç mi yağlı bir yemeği elle yemiyorsun? İşte Kürt böreği de yağlı. Bunun sonu gelmez yani. Seni tartışamaz. <gülüyor> Senin vurduğun her silahla o da vurur seni yani. Mı? Senin vurduğun her silahlı o da vurur seni yani. Adamın en basitinden ya sen çatal kullanıyorsun. Diyor. Allah Resulü kullanmıyor diyor. Ders. Çıkar alsana en büyük delili mesela. <gülüyor> ya örnek vereceğim. Elle yer diyor. Da biter. O yüzden hiç bu örfü şeylerde garipsemeyeceksin. Ancak şer'e muhalefet ediyorsa Bir de hakikaten insanları çok tiksindirecek bir şeyse o ayrı bir mevzudur yani. Ben <gülüyor> zalike bu kimdir? Zalike imamun. Bu imamdır. O, yok o yok imamdır. baştan okor eş. Men zalike o kimdir? Hı. Zalike imamun. O imamdır. Ve zalike imamımız diyor. Zalike imamımız. E, zalike imamdır. Tamam. Tamam. Şimdi o bitti mi cümle? Tamam değil. 3 ve 4 var Tamam. E zalike tıttun bu kedi midir? O o kedi midir? rysarz mydusz le, za O, köpektir. Hayır Ha, ja <gülüyor> ke o köpektir. Hayır o köpektir. jest. Mhaża. A chyba nie tak rozliczycie. Mhaża. demek? Bu. bu, bu, bu znaczy? To. Bu neydi? Hacer'ın. Hacer'ın. Yani orada uzatma yok. Hacer'ın diye direkt. Bu evet. taştır. Bu mu dedi? Yok bu dedi. Bu diyor, evet. el-kelimatü'l-cedi de evet, bunu diyor. Şimdi genelde diyor. kitabın izlediği bir metot var kitabında. Güzel de o, çok güzel galiba bütün derslerin sonunda değil ama genel olarak evet. derslerin hemen hemen çoğunun sonunda El Kelime Atul Cedid diye bir yer ayırmış. Onu şey olarak düşünün. O dersin sözlüğü olarak düşünün. Yani bir önceki derste geçmeyen kelimeleri evet. yani şimdi bu kaçıncı ders? ikinci ders. Birinci derste zaten sana El Kelime cedide tu yerini vermez yeni kelimeler. Çünkü hepsi sana evet. göre yeni. Evet. Sen daha yeni başlıyorsun. Evet. Ancak ikinci derste Yeni kelimeler veriyor. Neye göre yeni kelimeler? Eskildim. Daha önce geçmemiş. Evet. Yani geçmişine nispetle. Ge ekstra. O yüzden verdiği zaten dört kelime. Halbuki bir sürü kelime geçti. Evet. Evet. Onun altına yazarsınız mesela tek tek karşılıklarını. Evet. Yani şu hani bizzat cümlelerin altına yazacağınıza oralara yazarsınız. Evde tekrar ettiğiniz zaman Türkçesi gözünüze çarpmasın. Aksi evet. halde öğrenemezsiniz. Türkçe önünüze zaten. Kafa yormazsınız, evet. düşünmezsiniz, ne olduğunu tasavvur evet. edemezsiniz. O yüzden sözlük kısmına yazarsınız her zaman. Baktınız gibi cümle bulamadığınız zaman bakarsınız sözlükte nedir. Ona göre kurarsınız. Evet. Okuyalım, tek tek mana veririm. her kelime at İmamın, hoca, imam öndür. <gülüyor> i̇mam, <gülüyor> uyalan ki. İmam ne demek? Lugatta, ma yu'tem mubihi, kendisine tabi olman, olun. uyla. O yüzden imama imam demişler. Şimdi Arapçada imam kelimesi mi daha önce vardı? Yoksa dinde mesela bizim anladığımız bu cami vardı? Yoksa kendisine uyulan kelimesi mi vardı? Kendisine uyulan vardı tabii ne? Evet. Ben çünkü İslam olmadan önce de Arapça vardı, evet, değil mi? Hocam. Ha. Sonra İslam geldi ne oldu? Allah namazı farz kıldı. Önüne bir insan dikti, arkasına da cemaat koydu. Böyle bir evet. şey. Sonra ne oldu? dediler biz buna ne ismini verelim? Bakalım. Kendisine uyulan. Ha, i̇mam ne demek? Kendisine uyulan demek. Ha, o zaman buna imam diyelim. Bu böyledir. Buna ne yani manası? Sözlük manası, ıstılahi manası veya sözlük manası, örf manası. Bakın bu bu kavramlar çok önemli yani. Çok örnek vereyim. Şimdi bilgisayar cihaz olmadan önce bilgi kelimesi var mıydı? Us. Sayar var mıydı? Us. Bilgi ne demek? Bilgi biliyoruz var. Bilinen şeyler. Değil mi? Bilinen şeyler. Sayar bir şeyi saymak. E dediler ki bu cihaz neye yarıyor? Entrabasyon mesela. Bize sayıyor. bilgi sayıyor. O zaman buna dedik ki bilgi sayar. Değil mi? Çok güzel şey. bilgi sayar. Evet. İman. Bakıyoruz. İman ne demek aslında? İmanın bir sürü manası var işte. Güven, emanet, tasdik, evet. ikrar vesaire. E baktılar ki Allah bize bir şey indirdi. Allah'a görece de bize bir şey indirdi ve buna iman isim verdi. Neden? O topluluğun anladığı lüzar süren herhalde. Ve ekstra ziyade yaptı ameli, imanına söker. Evet, o da şer imanına dönüştür. Bitti mi? Haceru, taş. Evet. Sükkeru, söker. Evet. Süt, süt ve süt. Ayran. Şeyde, ayran. Süt ve ayran. Tamam. Bu ders bitti. İkinci dersler bitti. Sükkerunu İngilizler bizden çalmış. Araplardan çalmış. Sükker. Evet. Sükker. Şimdi o bu yüzden... da şey ya azvault kelimeler. Çoğuluyla birbirine yakın yani. Var var, eş var, yani. eş de ya çok yakın yani. <gülüyor> Mesela kökçe, <Ar> ben kördüm zaten onu biliyorum. Ya, kökçe de çok kelimeler Hı. benziyor bayağı bayağı ar benziyor, mi? yani. Evet. Farsça ile de çok fazla kelime var. Türkçede de var. Türkçedeki yani. evet. insan, inşallah evet, abi. tabii tabii. Türkçedeki zaten birçok kelime hani Osmanlı'dan Osmanlı ile birlikte zaten bizim günümüz Türkçe'si dahi, biliyorsun. Çünkü Osmanlı zaten Arapçaya çok istizal eden bir şeydi. O yüzden. Az Osmanlı... daha Osmanlı... peki peki çoğu tetsli var değil mi? Tetsli var, evet. var, de. var. Var. Tekil... Var, evet var evet. Aynı ama peki çoğu kullanmış, çoğu peki kullanmış bu adamı. evet var. Hatta çok var öyle. Evet. Şanslıyız biz, yani Türkçe'yi bildiğimiz için. Şimdi bir Alman, ben hep Almanca üzerinden eskiye öğrenmeye çalışıyordum. Orada çok daha zor oluyor yani benzer kelimeler çok var Türkçe ile Arapça arasında. Şimdi ben biliyorum Türkçe, Türkçe dilim yani Türk anlama noktasında Türkçeyle aynı diyebilirim yani yüzde doksan Kürtçe. Bir insan sabah akşama kadar konuşsın anlarım. Ama konuşma zayıf. Yani yüzde altmışın yine derdimi anlatırım canım her şeyi anlatırım da zayıf yüzde altmışı. Evet. O yüzden hemen hemen kelimelerin hepsini biliyorum hemen hemen. Çoğunu yani. Her, desen ki bana işte koltuğun Kürtçesi neydi öyle bilemeyebilirim. Çünkü o hani Türkçeyi şey Türkçe'yi konuşmayla alakalı. Ama bana cümle kur istediğin kadar ben onları Türkçe'ye çeviririm mesela. O şekilde. O yüzden kelimeleri biliyorum. Çok var ya benzer. Miftah mesela diyoruz burada anahtar bizim görüyoruz. Kürtçedir mesela. Hı. Mesela mesle derler Kürtçe'de. Miftah mesle de yani. Değişim oluyor diyoruz. Çok benzer. Yani Kürtçenin benzerliği yani Kürtçenin Allah alim tam tabi iyice tespit edilmesi lazım. Bu zannet. Allah'u alem tahmin ettiğimce Kürtçe'deki kelimeler yani Arapçaya yakınlığı Türkçeden daha çok. Evet. Bu azasları zaten ortada. Türkçede boğaz azı yok yani. İmam ne der Allah'ın ekberde. Türkçenin şey e, şeye eee ya yakın olduğunu söylüyor. Yok zaten yakın ben hani. Evet. E, çok. Bir, Kudamidar şey şey şeyler şeyler geldiği zaman onlarda konuştukları zaman ben. Anlaşıldı değil mi anlıyorsun ya birçok kelimeyi falan anlıyorum. Türkler zaten. Ama tabi cümleyi falan vurabiliyorduk. bir ırk değil mi? nasıl şimdi Türk bu Türkler kölelikler oh. falan akrabaysa e, şey diyor? Öyle Türkler diyor şeyde Fransızların diyor. Şeyde. Şey. Olabilir Allah. Im. Evet. Ne kadar oldu ders yapalım? <Gülüyor> şart oldu Evet o zaman akideye geçilmiş ya. Şu, an. şu an kaç? Dokuz. Dokuz mu? Dokuz oldu.